Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rad suresinin 6. ayet-i kerimesiyle başlayacağız inşallah. Şimdi 5. ayet-i kerimeyi kısaca hatırlayacak olursak orada müşriklerin Ölüp toprak olduktan sonra yeniden dirilişi hayretle karşıladıklarını belirtmektedir. Ama asıl hayret edilmesi gereken onların bu işe hayret etmeleridir. Çünkü Cenab-ı Allah'ın daha doğrusu onların bu inkarlarının asıl sebebi ayet-i kerimede belirtildiği üzere baştan beri Rablerini inkar etmeleri. Cenab-ı Allah'ın rububiyetini inkar ettikleri vakit, ahireti de inkar etmeye gittiler. Çünkü bu kainatın bir Rabbi olmadan yaratıldığını iddia etmek veya kainatın bir Rab tarafından yaratılmış olduğunu hatırlamamak, insanı gerçekten ölüp de toprak olduktan sonra dirilişi kabul etmesini çok zorlaştırır. Ama bu kainatın bir Rabbi olduğunu, baştan beri yoktan var edildiğini ve her an, her an milyonlarca yeni varlığın yoktan meydana getirildiğini insan iman gözüyle de baş gözüyle de müşahede ettiği zaman ölümden sonra dirilişin öyle anlaşılmayacak, kabul edilmeyecek bir şey olduğunu çok rahat bir şekilde aklıyla kavrar. Aklın mümkün gördüğü bu hakikati rasullerin getirdikleri şeriatler de teyit edince destekleyince akıl kendisi zaten bunu kabul edebilecek durumdayken bir de o doğru sözlü rasullerin o kesinlikle doğruluğu tartışılmayan kesin haberleri de bunu teyit edince artık aklın da bu konudaki kanaati katiyet kazanır. Kesinleşir. Durum bu iken Allah'a iman etmeyenlerin iman etmemeleri neticesinde ölümden sonra dirilişi inkar etmeleri gerçekten hayret edilecek bir iştir. Ama Cenab-ı Allah adaleti gereği. iman edenlerle inkar edenleri ne dünyada ne ahirette bir, yapmaz. Mümin, dünyada da ahirette de Rabbinden ve Rabbinin kendisine verdiklerinden razıdır. <gülüyor> Bu rızası sebebiyle daima hayatından memnundur, hoşmuttur, rahattır, sıkıntılı değildir. Kafir ise Rabbini zaten tanımıyor. Rabbini tanımadığı için ne kendisinden? Ne çevresinden ne hayatından ne elindeki imkanların hiçbirisinden razı ve memnun değildir. Bu rızasızlık ve ademi memnuniyet yani memnuniyetsizlik ne yapar? Sürekli olarak onu rahatsız eder. Ona huzur kazandırmaz. İşte Cenab-ı Allah'ın Taha suresinde iman etmeyenleri biz dünya hayatında dar bir maişet ile geçindiririz diyor. Darmaişet burada ekonomik imkanların veya maddi refahın azlığı değildir Kasım burada. Darmaişet insan imkanlar içerisinde bile olsa rahat ve huzur içerisinde olmaması demektir. İşte küfür, imkar insana bir şekilde rahat ve huzur vermez. Görünüşte rahatlamak için her türlü sebepler bulunsa bile faraza, Maddi imkanları yerinde, evi yerinde eşi var, çoluğu var, çocuğu var, şusu var, musu var. İfade yerindeyse elini sıcak sudan soğuk suya kaldırıp koymuyor. Fakat rahat bulmuyor. Bunlar ona huzur vermiyor. Onun yine içinde izah edemediği, sebebinin ne olduğunu bilemediği, neden kaynaklandığını kestiremediği, bir huzursuzluğu var. Bir tatminsizliği var. Bir tedirginliği var. Bir bunlar elinden giderse ne olacak diye bir endişesi var geleceğe yönelik. Bütün bunlar sebebiyle hayatı, dünya hayatı zorluk ve sıkıntı içerisinde olduğu gibi ahirette de bunların boyunlarına zincirler, tasmalar vurulacağını belirtiyor ayet-i kerime. Ve bu halleriyle ebedi kalmak üzere cehenneme atılacaklarından bahsediyor. Şimdi durum bu iken, bu kadar gafil ve iken ve bu kadar onları zorluklar bekliyorken, sözleri yani ahireti inkarları, ölümden sonra dirilişi inkarları, zaten hayreti gerektiren bir durum iken, bir de bakın ne yapıyorlar, hayret edilecek bir iş daha. Esta'du billah ve يستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه. iyilik gelmeden önce senden kötülüğün çabucak gelmesini isterler. İyilikten önce senden kötülüğün gelmesini acele istiyorlar, çabuk istiyorlar. Burada seyyi eden kasıt cezadır, ilahi cezadır. Çünkü Cenab-ı Peygamber ve bütün rasuller kavimlerini iman etmedikleri takdirde kendilerini dünyada ve ahirette bekleyen tehlikelerle uyarmaya çalışmışlardır. İnkar edenler de inkarlarını daha ileriye götürerek mübalağa yaparak mübalağa ya yani mübalağa sınırlarını da hatta aşarak derler ki sen bizi niye ahiretle tehdit ediyorsun ki biz zaten ona inanmıyoruz. diyorlar ki inanmasalar yok olacak. İnanma senin inanmaman ne yazar? Diyorlar ki biz zaten inanmıyoruz ahirette. Gerçekten doğru söylüyorsan sen bu bizi tehdit ettiğin azamı bize dünyada göster. Dünyada gelsin azamda görelim. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle dua ediyoruz. Allah'ın ilmimizin vardığı son noktayı dünya ile sınırlandırma. İlmimiz dünya sınırlarına kadar varıp orada sıkışıp kalmasın. Diyor. Demek ki bugün şu yirminci asırda <gülüyor> görülen bütün bu ilmi gelişmeler ve bu gelişmenin sahipleri gerek ülkeler olarak gerek ilim adamları olarak aralarında belki tek tük iman edenler vardır. İman etmeyenler için yani hükmükül eksere tabidir derler. Bütün hakkında verilecek hüküm çoğunluğa bağlıdır çoğunluğa göre hükmümüzü verecek olursak, bunların hepsinin bütün bu ilimleri, dünyanın sınırlarını aşmayan bir bilgidir. Sınırlı bir bilgidir. Dünya hayatı ile alakalı da zaten oldukça sınırlı bir bilgidir gerçekten. Ne kadarını bilebiliyorlar ki. Ama, ilmin, İslam manasıyla ilmin sınırı ebediyete kadar uzanır. Biz ahireti de biliyoruz. Öğrenciyken bir hocamız şöyle demişti de önceleri o zamanlarda öğrencilik vaziyetimizle biraz abartılı bulmuştum. Söylediği söz şuydu. Diyor, demişti ki Batı Filozoflarının vardığı son nokta bizim bir müminimizin başladığı noktadır. Bir filozofun varabileceği en ileri müsbet nokta Allah'ın varlığına imandır. Fakat bir mümin zaten işe Allah'a imanla başlıyor. O zaman için biraz dediğim gibi abartılı bulmuştum ama az bile. Onlara biraz fazla bilim bile vermiş şimdi bakıyorum. Ya, müsamahalı bir ifade. Ki kaçı Allah'ın varlığına, birliğine iman ediyor. Etse bile ne kadar iman denir onların imanına. Bu bile tartışılır. O halde ilmin de, ilmin de insana yarayan bir ilim olması için Hakikati inkarı ihtiva etmemesi lazım. Nasıl? Bunlar dünya hayatının zahirini çok cüz'i bir şekilde biliyorlar. Ve bu bildiklerinin her şeyden ibaret olduğunu sanıyorlar. Onun ötesini inkar ediyorlar. İşte bu bilgi inkar ihtiva ediyor. Ve bunun inkarı bildiklerinden çok daha büyük. Çok daha ağırlıklı. İnkar ettiklerine iman etmeleri bildiklerine inanmalarından çok daha ehemmiyetli. Bildiklerine zaten bir şekilde iman edecekler. Bir de hakikati bildiren peygamberlerin hakikat bilgilerinin bilinmesi ve ona iman edilmesi esastır. Onlar bunu bilmedikleri için ne yapıyorlar? Zannediyorlar ki her şey inkar ettikleri gibidir. Doğru olduklarını zannediyorlar ve iyilikten önce senden kötülüğü isterler diyor ayet-i kerime. Azabın gelmesini istiyorlar. وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ بُلْمَثُلَتْ <gülüyor> Cenab-ı Allah diyor ki onlara yani. Ayet-i kerime'nin lafzi manası şu. Halbuki onlardan önce bu gibi cezalar, misaller, ibret teşkil eden cezalar daha önceden geçmiş bulunuyor her bilgileri varsa ki bu bilgilerinin bir bölümü de tarihi bilgilerdir. Gerçekten tarihi ibret gözüyle bakıyorlarsa vay be bu firavunlar ne kadar da efendime söyleyeyim muhteşem piramitler yapıyorlarmış deyip orada duracaksan bu bilgi değildir. Bu tarih bilmek değildir. Tarihin olaylarını bilmek başkadır. Tarihin olaylarının anlamını, delaletini kavramak, ne anlama geldiklerinin farkına varmak başkadır. İyisiyle kötüsüyle evvela tarih bize şu insanoğlunun yeryüzünde bıraktığı eserleri ne olursa olsun fani olduğu gerçeğini vurguluyor. Tarihin birinci manası budur. İkinci manası... Beşeriyet her zaman farklı yollar izlemiştir. Kimisi gerçekten salih kavimler olarak yaşamışlardır, salih ümmetler olarak yaşamışlardır. Kimileri de fesat çıkartan, sömüren, haksızlık yapan, zulüm yapan, adaletsizlik yapan bir hayat sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim kıssalarında çoğunlukla zalimlerin, kafirlerin kıssalarını uzun uzadıya anlatır. Ondan sonra iman edenlerin kurtuluşundan ve güzel akıbetinden söz eder. Kur'an-ı Kerim'i nasıl diyeyim? Ruhuna uygun okumakta zorlanan kimseler zannederler ki müminler, kafirler helak olduğu sahne kapandı. Evet sahne kapandı ama eser ifade neredeyse daha devam ediyor. Bu sefer yeni bir perde yeni birilerinin kıssası hayatı devam ediyor. Bu hayatın anlatılmasına ayrıca gerek görülmemiştir. Kurtuldukları belirtilerek müminlere verilmek istenen mesajın orada bittiği şeyle ile gerekçesiyle ayrıca takva sahiplerinin Onlardan sonra yeni bir peygamber gelip yeni bir ümmet çokuncaya kadar yeni bir fesat, yani peygamberi gerektirecek yeni bir fesat dönemi oluncaya kadar onların uzun uzun yaşadıkları bizlerden kısa olarak uzun boylu anlatılmaz. Genel olarak bazı işaretlerle anlatılır. Niçin? Çünkü bizim yaşamamız gereken veya istenen salih hayat, Kur'an-ı Kerim'in ahkamında zaten belirtilmiştir. Ayrıca onların iyi hayatları anlatılarak bu ümmete verilecek mesaj başka ayetlerle verilmiş olmaktadır. İşin şeyi bu. Şimdi diyor ki işte burada ayet-i kerime halbuki onlardan önce pek çok azat edilen ümmetler örnek teşkil edecek ümmetler geçmişlerdir. Madem Senden azabı istiyorlar, gelmesini istiyorlar. O zaman tarihe bir baksınlar. Kendilerinden önce pek çok ümmet gelip geçti. Bunların bir kısmı, Kur'an'ın o zaman nazil olduğu dönemini göz önünde bulunduracak olursak, Arap Yarımadası'na yakın bölgelerde yaşadı. Bir kısmını da Yahudiler vasıtasıyla İsrail oğulları, kavimleri ve diğer peygamberler, Biliyorlar. Bir kısmını da peygamber yeniden kendilerine anlattı. Böylelikle geçmiş kavimler ile alakalı yeterli bir bilgiye sahip bulunuyorlar. O halde tarihe bakıp gerektiği gibi ibret alsınlar diyor ayet-i Onlardan önce diyor azaba uğratılan pek çok kimseler pek çok kavimler gelip geçti. Yani onlara baksınlar ibret alsınlar ve kendileri onların başına gelen azap ve helakin bir benzeri başlarına gelmeden akıllarını başlarına devşirsinler diyor. Bununla birlikte diyor ve inne rabbeke lezû mağfiretin lin zulmi. Zulümlerine rağmen şüphesiz ki senin Rabbin insanlara mağfiret sahibidir. Günahlarını bağışlayıcıdır. İbn Abbas diyor ki Kur'an-ı Kerim'de en ümit verici ayet-i kerime budur. Zulümlerine rağmen insanlara Rabbin mağfiret edicidir. <gülüyor> Demek ki biz insanlarda zulüm tamamen kendisinden kurtulmamıza imkan olmayan bir vasfımızdır. Onun için Cenab-ı Allah bir başka yerde ne diyor? Yani muhakkak insan çok zalim ve çok cahildir. Cahildir çünkü hakikati bile bile inkar ediyor. Bilgisizlik bir defa bilmemektir. Bilginin gereğini bildiği halde yerine getirmemek iki defa cehalettir. Asıl cehalet budur. İnsanoğlu hakikati bile bile hakikatin gereğini yerine getirmiyor. Hakkı bile bile hakkın gereğini yerine getirmiyor. İşte bu iki defa cehalettir. İki defa cehalettir. Buna dikkat etmek lazım. O halde biz Allah'ın mağfiretinden daha çok ümit var olmak için iki işe sarılmamız lazım veya iki hususa dikkat etmemiz lazım. Bir, salih amelleri devam ettirmek. İki, bazı hallerde yanılıp da şu veya bu etkenlerin neticesinde hata edersek, hatamızdan ilk fırsatta dönüş yapmak. Mağfiret ümidimiz o zaman daha bir yükselir. Ama... Kendimizi zulümden alıkoymuyoruz. Haksızlıktan alıkoymuyoruz. Ki zulüm İslam Kur'an terimi olarak daha doğrusu diyelim Kur'an terimi olarak hakka mugayir batıl olan şeriata aykırı olan şeriatın reddettiği her bir iştir. Her bir söz, itikat ve eyleme zulüm diyor Kur'an-ı Kerim. Ha. İnsanlar diyor zulümlerine rağmen Allah-u Teala onlara çok mağfiret edicidir. Bizden vuku'a gelen, ortaya çıkan zulmün türü ne olursa olsun. Farkına varalım veya biz bir başkası vardırsın. İlk fırsatta ondan tövbe etmek icap ediyor. Tövbe. o dönüşüdür yani. Tekrar yoluna döneceksin. Dönmen gereken yola döneceksin. Ve inne rabbeke leşedidül ikab. Buna göre de Rabbin ikabı, cezası pek çetin, pek güçlü, pek kuvvetli olandır. Gelirken yani birkaç saat önce bir kardeşimiz bir kitapta okuduğunu naklediyordu da Kitap Esma-i Hüsna üzerine arkadaşın nakline dayanarak söylüyorum. diyor Demiş ki kitapta diyor ki Cenab-ı Allah'ın Esma-i Hüsna'sı sonsuzdur. Onlara sınır konulamaz. Doğru. Ama Allah sınır koymuşsa biz o sınırı da tanımak zorundayız. Cenab-ı Allah burada diyor ki Allah insanlara Zulümlerine rağmen mağfiret edicidir. Eğer hemen arkasından bu ayetin diğer bölümü gelmeseydi diyecekti ki, ki Allahü Teala şirk dahil her türlü günahı mağfiret eder. Evet şirk dahil her türlü günahı mağfiret eder ama şarta bağlı şarta bağlıdır. İman etmek ve tövbe etmek şartına bağlıdır. Şirk tövbesiz mağfiret edilmez. Diğer günahlar Cenab-ı Allah dilerse mağfiret edebilir. Kul hakkı müstesna o da. E Rabb'in cezası pek şiddetli olandır. Şimdi bunu buna sınır koymayalım. Ne demek olur o zaman? Müminleri de azaplandırır demek. Allah'ın ikabının sınırsız olması için Müminlerin de kim olduklarına bakmaksızın. Hatta peygamberlerin de azaba uğratılmaları lazım. Böyle bir mantık yanlıştır. Ha denilsin ki bu da bedihidir ayrıca söylenmesine gerek yok. Esma-i Hüsna'ya biz insanlar sınır getiremeyiz. Bu belli bir şey zaten apaçık bir şey. Ama Allah eğer sınır getirmişse ne diyeceğiz o zaman? Dolayısıyla böyle bir yargıda bulunmak da yanlıştır. Allah'ın Efendime söyleyeyim Esma-i Hüsna'sına sınır getirilmez. Doğru getirilmez. Allah getirmişse de o sınırı kabul etmekten başka yolumuz yok ki. Çünkü biz Allah'ı ve sıfatlarını onun ve Resulü'nün bize kendisini tanıtması neticesinde tanıyoruz. Başka türlü tanıma yolumuz var mı? Yok. O halde ona bakacağız. وَيَكُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُونَ Kafirler de diyor ki yine peygamber hakkında min Rabbi. madem peygamber Rabbinden peygamber olarak gönderildiğini ileri sürüyor bu kitabın kendisine Rabbi tarafından indirildiğini iddia ediyor onlar öyle diyor o zaman Rabbinden üzerine bir ayet indirilmeli değil mi? Neden indirilmiyor? Ayetten kasıt Kendilerinin görecekleri ve hiçbir şey diyemeyecekleri, onunla birlikte peygamberin peygamberliğini inkar edemeyecekleri olağanüstü bir hadisedir. Bir takım hadiselerdir. Mesela İsra suresinin sonlarında ve ortalarında bunun misalleri var. Sen bir semaya yüksel sana içinde her türlü meyvelerin bulunduğu bahçeler indirilsin şu Mekke'nin dağları uzaklaştırılsın vadimiz geniş olsun ekelim biçelim rahat edelim falan. bu daracık vadiler dağlar arasında sıkışmış kalmışız gibi talepleri oluyor veya üzerine melek gelsin veya bir merdiven koy göğe yüksel Bunları istediler. Allah Allah. <Gülüyor> Cenab-ı Allah oğlanlara hitaben ne demesini emrediyor? Kul Subhan rabbi hel kuntu illa başarın rasule de ki ben Rabbimi her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ben beşer bir rasulden başka bir şey miyim ki? Bu dediklerinizi yapmak benim gücümde değil ki ve ben Allah'a bunları da dayatamam ki. O uygun gördüğü mucizeyi verir. Bir de sizin istediğiniz mucize gelir de iman etmezseniz bitersiniz o zaman. Bitersiniz. Onun için وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَد۪يدُ O kafirler onun üzerine Rabbinden bir ayet indirilmeli değil mi? Ha, burada ayeti kerimenin devamı iki kelime, üç kelime sen ancak bir uyarıp korkutansın onları bekleyen tehlikeyi hatırlatarak uyarıyor ve korkutuyorsun imzar etmek bu demek yani sen onların istediklerini liste yapıp öne sürdükleri maruzatlarını getirmekle vazifeli değilsin, senin vazifen bu değil bunlar Yanlış yerden yanlış taleplerde bulunuyorlar adresleri de yanlış talepleri de yanlış Bir defa bu istedikleri ni ancak Allah dilerse yapar 2 hiç kimseye de Allah'a şart koşmak imkanına ve sınırına ulaşamaz. Biz ne hakla, hangi etkiyle, hangi vasıfla Allah'a şart koşacağız. Öyle şey olmaz. Sen bir uyarıcısın diyor dolayısıyla. Dolayısıyla onlar peygamberi peygamber olarak da tanımıyorlar. Bir taraftan inkar ediyorlar, çok çelişki içerisindedirler. Bir taraftan peygamberini inkar ediyorlar, bir taraftan ondan hiçbir beşerin getiremeyeceği işleri istiyorlar. Yerine getiremeyeceği işleri istiyorlar. Bu bir çelişki değil midir? Hem inkar ediyorsunuz hem onu yalnız onu değil bütün beşeriyetin yapmaktan aciz olduğu işler istiyor. Bu mantıklı bir şey makul bir şey değil. İnnemâ ente muncir velikulli kavmin had Her bir kavminde hidayete ileten bir rehberi bir önderi bir yol göstericisi vardır yani peygamberi gerçek fonksiyonuyla anlamak ve görmek lazım peygamber bu ayet-i ayeti kerimede belirtildiği üzere iki vazifeyle gelir bir iman etmeyenleri kendilerini bekleyen tehlikeyi haberdar ederek haber vererek korkutup uyarmak iki bu korkutup uyarmanın fayda verdiği kimselere cehennemde veya ahirette tehlikeden azaptan kurtaracak doğru yolu hidayete doğru yola hidayet etmek onlara doğru yolu göstermek peygamberlerin temel vazifesi görevi bu Beşeriyete, muhataplarına, kendilerini iman etmedikleri takdirde bekleyen tehlikeyi söyleyip bildirmek, onları uyarmak, kendilerine gelmelerini sağlamak, iman etmeleri için çırpınmak. İki, iman ettikten sonra önlerine geçip, Müslümanların ilki ve başı olarak kendilerine hidayet yolunu göstermek. Böylelikle onlara peygamberden neyi istemeleri gerektiği de, ne yapılmış oluyor? Anlatılıyor. Cenab-ı Allah'ın kendilerine peygamber ve şeriat göndermesinin kendilerinin kendileri için bir din, bir şeriat, bir yol ortaya koymalarından mahiyet itibariyle çok farklı olduğuna dikkat çekiyor bu okuyacağımız ayet-i kerimede. Kısaca şöyle buyurmak istiyor. Diyor ki, ben yarattığım bütün kainatı ve mahlukatı bütün teferruatıyla, detaylarıyla, incelikleriyle bilenim. Bu yarattığım mahlukata bu mükemmel düzeni ben verdim. Ve ben bu mahlukatın, bu yaratılmışların bu düzen içerisinde ne zaman nereye nasıl gideceklerini bilip takdir etmiş olanım. Sizin de insan olarak durumunu en iyi bilenim ve sizi bildiğim için sizin faydanıza neyin faydanıza olduğunu, neyin zararınıza olduğunu da biliyorum. O halde bilmeyenler olarak öyle insan oğlunun Cenabı Allah'ın ilmine nisbeti nedir ki bütün beşeriyetin ilmi, Cenabı Allah'ın ilmine, bütün beşeriyetin hikmetinin, Cenabı Allah'ın hikmetine oranı ne olabilir ki? Dolayısıyla bilmeyen, bilene, hakim olmayan, hikmetli olana teslimiyet gösterecektir. Mahluk, Halik'ına teslim olacaktır. Başka yolu yok. İşte bu ayet-i kerimeler bunu anlatıyor. Diyor ki, Estaizu billahi, Allah'u, يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْسَى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاتُ Allah her bir dişinin neye gebe kaldığını rahimlerin neyi eksik ve neyi fazla kıldığını neyi eksiltip neyi arttırdığını bilendir üstelik ve her şeyin عنده bir miktarı Her şey onun yanında bir miktar iledir, bir ölçüyledir. Müthiş bir ayet. Cenab-ı Allah'ın ilmini anlatan, vasfeden ayet-i kerimelerin hepsi gerçekten insanı derinden sarsan ayetler. Niye? Çünkü kullandıkları ifadeler o kadar etkileyici ve o kadar çarpıcıdır ki insan oğlunun ilminin bunca inceliklere istediği kadar ilerlesin vakıf olmasına imkan yok. Hele Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemlerde bu hususlardan bahsedildiği zaman insanların gerçekten nasıl bu ayet-i kerimelerin e, ifade o dehşet verici etkisine kapıldıklarını tasavvur etmek oldukça güçtür. Dikkatle düşündüğümüz zaman gerçekten çok önemli, çok büyük, çok kapsayıcı ve ilmi derinliği alabildiğine geniş bir çerçeve içerisinde izah eden bir ayet-i kerimeyle ile karşı karşıyız. allah Teala'nın ilminin nihayetsizliğini, İlminin her şeyi kuşattığını anlatan müstesna ayet-i kerimelerden birisidir. Her bir dişinin neye hamile kaldığını bilir. Yalnız insan türü değil. Kısacası burada kasıt, Hamile kalmak için ne? Biyolojide memeli hayvanlar ve canlılar denilir. Tamam mı? Memelilerin özelliğidir. Kaç milyon memeli varlık, kaç milyar memeli varlık var, canlı var bu dünyada. Ve her zaman bunların sayısı artmakta, eksiltmekte, değişip durmakta yerden yere, bölgeden bölgeye. Ve kimisi diyelim ki balinalar gibi... Denizin yedi kat dibinde, değil mi? Kimisi de yarın karanlıklarında, köşesinde bucağında ve bir dönem geçiyor. En şuurlu, en kendisini tanıyan varlık olan insan evladı bile bir kadın hamile kaldığı zaman bir süre kısa veya uzun fark etmez kendisi bile hamile kaldığının farkına var. böyle bir gerçek. Ama Cenab-ı Allah hamile kaldığı andan itibaren bütün hamile kalma özelliğine sahip canlılar içindir bu. Çünkü ayet-i kerime umumidir. Ma yahmilu kullu unsa. Ma tahmilu kullu unsa. Her bir dişinin neye gebe kaldığını, neyi taşıdığını bilir. Gebe kaldığı Erkek mi dişi mi? Hilkati tam mı eksik mi? Gibi bütün ayrıntılarıyla bilir o. Vema tighidul arham vema tazdat. Rahimlerin neyi artırıp neyi eksiltiklerini de bilir. Müfessirlerin kimi işte bir elde altı parmak olacağı ve buna benzer organ fazlalıkları veya eksiklikleri veya beş parmağın diyelim ki Üçü bitişik, ikisi bitişik veya eksik gibi veya ikiz mi, daha fazla mı, üçüz mü, daha çok mu bir batında çeşitli şekillerde tefsir etmişler. Bunları da başkalarını da kapsayacak kadar, bilemediğimiz daha birçok hususu da kapsayacak kadar muhtevası geniş bir buyruktur. Ama burada hepsini kapsıyor ayet-i kerime. şeyin indehu عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ her şey onun yanında ölçü iledir. Bir ölçü iledir. Eczacıların veya ilaç fabrikalarının ilaç yapmalarını düşünün. Yapılan her bir ilaçta konulacak olan her bir maddenin, her bir unsurun neyse kimi hastalığın kendisiyle alakalı, kimi bir yan tesiri gidermekle alakalı ek bir maddedir. Kimi boya için konulmuştur vesaire vesaire. Çeşitli maksatlarla belli ölçülerde belli miligramlarla her şey ölçülerek konulur. Ölçüler bazen değişirse belki o ilaç ilaç olmaktan çıkar. Belki daha zararlı bir hale de gelebilir. Dolayısıyla burada bu hassas ölçülere riayet etme zorunluluğu vardır. Cenab-ı Allah'ın bu kainattaki her bir varlığı ve her bir varlık ile alakalı ölçümler yalnız maddi miktarları itibariyle değil, ömürleri itibariyle, manevi sıfatları, vasıfları, etkinlikleri itibariyle, her şeyler ile. Işığın şiddetine varıncaya kadar. Işık da yerine göre bir maddedir çünkü. Her bir varlık veyahut da diyelim mahluk, Zaman. Dünyada zaman, öbür gezegenlerde zaman, öbür yıldızlarda zaman vesaire, kainatın her tarafında. Ayrı birer zaman ölçekleriyle karşı karşıyız her yerde. Bütün bunlara dair her şeyin belli bir ölçüsü, belli bir miktarı vardır. Gezegenlerin, yıldızların birbirleriyle alakalı çekimleri, münasebetleri veya itme güçleri Bunlar hepsi miktar iledir. Hatırımıza gelen ve gelmeyen madde ile alakalı, varlık ile alakalı, kainat ile alakalı her bir husus hassas az önce ilaç örneğinde vermeye çalıştığımız gibi son derece hassas ölçülerle efendim söyleyeyim miktarlarla tespit edilmiş ve kainatta her bir varlık da bu ölçülerle Kendisine ait görevi, fonksiyonu kainat içerisinde icra ediyor. Bu miktarların değiştiğini fark edelim, farz edelim. Diyelim ki dünyanın ekseni eğik olmasaydı veya diyelim ki ay bize birkaç yüz kilometre daha yakın olsaydı. Medcezil olayları yani gelgit olayları şimdikinden çok daha farklı olacaktı ve dünyayı çok daha farklı etkileyecek. Dünya güneşten bilmem kaç bin kilometre daha uzakta olsaydı. Gece daha uzun olsaydı. Gündüzler daha uzun olsaydı. Olacaktı uzak olsaydı zaten. O zaman gece ile gündüz arasındaki ısı fırtları o kadar yükselecekti ki. Belki... Birkaç yüzyıl içerisinde yeryüzünde bütün dağlar ufalana vereceklerdi ısı farkı dolayısıyla. Ama her şey o kadar hassas bir ölçüyle kurulmuş ve gerçekleşmiş ki denizler de dengesini koruyor, dağlar da dengesini koruyor, ırmaklar da, yeşil alanlar da vesaire. vesaire. İşte Her şey Cenab-ı Allah'ın yanında bir miktar iledir. Bu geçmiş için böyle olduğu gibi gelecek için de böyledir. Ben insanların havsalası kadere imanı nasıl almıyor ben anlayamıyorum. Bunlar kainatı hiç görmüyorlar mı? Hiç düşünmüyorlar mı? Bırakalım kainatı kendilerini hiç düşünmüyorlar mı? Bu varlık aleminde ölçüsüz, hesapsız, kitapsız ne var ki? Bugünün hesabını, kitabını bilen eğer yarının hesabını, kitabını bilmiyorsa ve yapmamışsa zaten Allah olamaz ki. Böyle şey olur mu biz plansız, programlısızlığı, geleceğe dair bir hesabı, kitabı olan insan için daha yakıştırmıyoruz. Değil mi? Sabahleyin Evinizden çıktığı zaman veya çıkmadan önce o gün akşama kadar ne yapacağınızı bilmiyorsanız nasıl evden çıkacaksınız? Hangi amaçla ve nereye gideceksiniz? Böyle şey olmaz ki. Bu, bu, bu mümkün değil. E bir insanın biz bir gününü plansız programsız geçirmesini veya geçirebileceğini insanın kendisine yakıştıramıyorsak... Ha? hikmeti sonsuz, ilmi sonsuz, kudreti sonsuz. Cenab-ı Allah'a takdirsiz, kadersiz bir kainatı nasıl yakıştırabiliriz? Nasıl halik olabilir bu? Nasıl müdebbir olabilir? Nasıl mükevvin olabilir? Nasıl alim olabilir? Nasıl hakim olabilir? Nasıl kadir olabilir? Onun için Cenab-ı Allah burada bu ayet-i kerime aynı zamanda işaret etmeye çalıştığımız gibi kadere imanın da İslam'da, Kur'an'da iman esaslarından birisi olduğunu açık bir göstergesidir. Alimul gaybi ve şehadeh el kebiru el muteal O gizliyi de açığı da bilendir, büyüktür. Ve müteaalidir. Pek yüce olandır. Yüceler yücesidir. Gizliyi de bilir, açığı da bilir. Değil mi? Biz insanın içinde olanı biliriz. Nefsinin kendisinde ne vesveseler verdiğini biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız diyor. O gözlerin hain bakışını dahi bilir, kalplerin neler gizlediğini de bilir. Allah Allah. Bazen biz bile ne maksatla baktığımızı o anda hatırlayamıyoruz, fark edemiyoruz. Ama Cenab-ı Allah kimin ne zaman ne maksatla baktığını bilir. Bir yaprak düşmeye bilsin, düşmeye görsün. Allah mutlaka onu bilir. Lukman aleyhisselam oğluna öğüt verirken ne diyor? Oğulcağızım diyor eğer sen hayır namına ufacık bir şey yapsan, gökte de olsan, yerde de olsan, sağır bir kayanın ortasında da olsan, Allah kıyamet gününde senin o yaptığın iyiliği... ...karşına getirecektir diyor. Karşına getirecek. Sağır bir kaya. Kayanın içerisindesin ve o kayanın... ...dışarıya hiçbir menfezi... ...penceresi... ...girdisi çıktısı yok. Orada dahi faraza... ...bir hayır işleyebilsen... ...veya denizin dibinde bir iyilik yapabilsen... ...veya göklerde bir iyilik yapsan, o iyilik orada kalmaz diyor. Onu bilen Cenab-ı Allah, o iyiliğin mahiyetini, inceliklerini, ağırlığını, etkinliğini, senin onu nasıl bir kalbi hal ile, nasıl bir iman ile, nasıl bir ihlas ile, nasıl bir ümit ile, velhasıl bir amel yapılırken kişinin, maddi ve manevi bütün ahvali ile, ne şekilde yaptığını bilir, onu değerlendirmiş haliyle senin karşına getirecektir diyor. Senin karşına getirecektir. Allahü Teala'nın ilmi gizliyi ve açığı bilmesi böyledir. Kebir Allah'ın büyüklük ve azametini düşündüğümüz zaman insan olarak büyüklenmeye kendimizi başkalarından yukarılarda görmeye hakkımızın olmadığını aksine bize yakışanın Allah için daima mütevazı olmak gerektiğini anlamamız gerekiyor. İnsanın tekebür gerçekten yakışmaz. Yakışmıyor. Buna nesne tekebür edecek. Hepimiz insanız belliyiz ya. Yani. Ne farkımız var birbirimizden? Eğer Allahü Teala kaderi gereği birimize dünyada veya dünyalık namına bir fazlalık vermişse Hatta onu da bırakalım Dini manada birilerimize bir fazlalık ve bir üstünlük vermişse Nihayet o vermiştir O istemiş de kazanabilmişsin O dilemiş de elde edebilmişsin Esasen ona ait olan ve dilediği zaman senden çekip alabileceği bir husus olan, bir özellik olan halini öne sürerek veya ona dayanarak, onu sana bağışlayanı unutarak başkalarına karşı kendini büyük görme hakkı nereden doğuyor? Nereden elde ediyorsun bu hakkı? Böyle bir hak olmaz ki. Yok öyle bir hak. Kebir o çünkü. El kebir, el muteali, yüce olan ve yüceldikçe yücelen, hep yüce olan, her zaman yüce olan, herkesten yüce olan, her durumda yüce olan, yüceler yücesidir o. Hatta ondan başka hiçbir kimsenin yücelikte zerre kadar iddiası olamaz. O öyle bir yücedir. Bu yücelik karşısında biz dünyaya malik olsak ne yazar? Ne olacak? Anlatmıyorlar mı astronomi bilginleri? Efendime söyleyeyim işte yolumuz bir futbol sahası kadar küçülebilse Dünyamızda bir buğday tanesi ancak olur. Sen bu buğday tanesine sahip oldun diye ne olacak? Ve kaç tane saman yolumuz gibi galaksiler var bu kainatta? Kaç yüz bin tane, kaç belki milyonlar bilemiyoruz ki. Ve gittikçe büyüyen, gelişen bir kainat içerisindeyiz. Ee? Kebir ki, mütealik kim Allah'tan başka? Kim olabilir? Haddimizi bilmek lazım. Bilmek zorundayız. Haddimizi bilirsek Allah'a kulluktan başka bir şeref bulamayız. Ve şerefi başka yerde aramak gafletini de göstermeyiz. Kul olmak kadar büyük bir şeref yok. O bizi kabul etsin yeter. Bizim bu konuda pazarlığımız veya tercihimiz mevzu bahis değil. Dünden razı olmak durumundayız. Onun kulluğumuzu kabul ettiği gün ve saatler ve zamanlar veya kulluk adına yaptıklarını yaptıklarımızı kabul ettiğini bilsek o anlar bizim en mesud, en mutlu, en bahtiyar zamanlarımızdır. Kulluğumuzu kabul etmiş ve biz bu şerefe nail olmuşuz diyebileceğiz o zaman. Biz şu anda günde beş vakit kulluk dilekçesi veriyoruz. Ya Rabbi kulluğumuzu kabul et diyoruz. Biz kabul ettik bir de sen kabul buyur. Yaptığımız her bir salih amel bir kulluk müracaatıdır. O evet kabul ettim dediğini bilsek, sevincimizden yere göğe sığmayız belki. O kadar büyük bir mutluluk. Ama bu ümitle yaşıyoruz. Bu ümit bizi dinine bağlı kılıyor. Bu ümit bizi şeriatını daha çok yaşamaya itiyor. Bu ümit bu yüce ve tatlı hayatı daha başkalarına da duyurmak, tattırmak, başkalarını da bundan haberdar etmek için bizi çaba ve gayret içerisinde olmaya itiyor. Bu büyük bir hadisedir. Büyük bir varlık sebebidir. Büyük bir varlık anlamıdır. Varlığımız kulluğumuzla, kulluk müracaatlarımızla anlam kazanıyor. Bu müracaatlarımız ne kadar çok, ne kadar anlamlı, ne kadar muhtevalı, ne kadar kapsamlı olursa Allah tarafından da kabul edilme ümidimiz o kadar yüksek olur. İşte o kebir ve müteal gizliği ve açığı bilenin karşısında Kulun gerçek durumunun böyle olması gerekiyor. 10. ayetik i inşallah kısa bir fasıladan sonra döneceğiz inşallah.